1290, numaralı konu, Hazreti Ömer ve İbni Abbas'ın, bir ayet ve Hazreti Ali hakkında konuşmaları, evet, İbni Abbas şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer'e, ey iman edenler, sakın size açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeylerden sormayınız, numaralı konu, maide, 5.sur 101, ayetini sordum, Ömer, muhacirlerden bazı kimselerin neseblerinde dedikodu vardı, onlar bir gün, Allah'a yemin ederiz, isterdik ki Allah bizim nesebimiz hakkında Kur'an indirsin, dediler,